1847, numaralı konu, Hazreti Peygamberin sağdığı, Habbab bin Eret'in koyununun sütünün bereketlenmesi, evet, babam bir gazveye katıldı, geriye bir tek koyun bırakmıştı, giderken, onu sağmak istediğiniz zaman saf ehline götürünüz, onlar onu sağırlar, dedi, biz koyunu saf ashabına götürdük, baktık ki Hazreti Peygamber de orada oturuyor, Hazreti Peygamber koyunu bağladı ve sağmaya başladı, sonra, yanınızdaki en büyük kap hangisi ise onu bana getiriniz, dedi, gitti ettim ve hamur yaptığımız teşti getirdim, Hz. Peygamberliğini dolduruncaya kadar sağdıktan sonra, götürünüz, içiniz ve komşularınıza da veriniz, koyunu sağmak istediğinizde de onu bana getiriniz, dedi, böylece biz koyunu zaman zaman peygambere götürüyorduk ve o yüzden de büyük bir bolluk içerisine girdik, babam Gazve'den dönüp geldikten sonra koyunu tuttu ve sütünü sağdı, koyunun sütü eski durumuna döndü, annem, sen koyunun sütünü ifsat ettin, dedi, babam, niçin, dedi, annem, bize bu kab dolusu kadar süt veriyordu, diye cevap verdi, babam, onu kim sağıyordu, diye sordu, annem, onu Hazreti Peygamber sağıyordu, dedi, babam, sen beni Resulullah'la bir mi tutuyorsun, Allah'a yemin ederim ki, onun eli bereket bakımından benden çok üstündür, dedi.